...kalbi ibadetler... ...bunların... <gülüyor> ...mahalli... ...duygu olduğu için... ...yani kalpten gelen duygular olduğu için... ...duyguların tarifi... ...bellidir bütün insanlar arkasında... ...yani mesela... ...şimdi biz... ...korkmayı şimdi tarif etsek... ...bu mağruf bir şey... ...kızmak mağruf bir şey... ...çünkü insan yaşar bunu... ...ama desem ki mesela... ...kızmayı tarif et... ...yani... Kızmak kızmaktır deriz belki. Yani tarif et. O yüzden duygular bellidir. O, o yüzden İbni Kayyım'ın da dediği gibi kalbi ibadetler, özellikle de işte havf dediğimiz korku, muhabbet, sevgi, huşu ve buna buna benzer şeyler. Yani alimlerin de zikrettiği gibi İbni Kayyım da işte bunlardan bir tanesi. Hakikatlerinin dışında bunlar tefsir edilmez. Hakikatlerinin dışında bunlar tefsir edilmez. Yani böyle çok dallandırıp budaklandırırsan mevzuyu hakikatinin dışına da çıkarabilirsin. Bu mümkündür. Yani mesela bugün bir insana desen ki bize suyu tarif et desen sana suyu tarif eder. İşte su şeffaf bir madde. Akıcı sıvı bir şey. İşte gökten iner, yerden çıkar. Değil mi? Kişinin belli bir gıdasını karşılar. Böyle bir maddedir. Yani anlatsan vasıflarını yani o kadar çok bu maruf olan bu suyu o kadar çok artık anlattın ki belli bir süre sonra o anlattığın kişinin dahi kafası karışabilir. Yani bildiği hakikatin dışına çıkarsın belki. Anlatabiliyor muyum? Bu, bundan dolayı yani alimlerin de söylediği gibi el maruf la yu'arraf. Bilinen bir şey bildirilmez. Yani bilinen bir şey maruf olan bir şey bildirilmez. Maruf ismi üzerindedir ma'rufani için ma'ruf denmiş. Ma'ruf olduğu için. Yani bilineni için bilinen denmiş. Bilindiği için eğer o şey bilinmezse bilinen ismini almaz. Ma'ruf ismini almaz. Durum böyle olunca diyoruz ki bu tür ibareler bu kalbi özellikle kalbi amellerle alakalı bu tür ibarelerin aslen bilinmesi ma'ruftur. Yani bunlar insanlar tarafından bilinir ancak Bazen bazı lafızlarla Allah Azze ve Celle hitap ettiği için bu lafızlar da ayrı ayrı lafızlar olduğu için aralarında fark var. Alimler bunları bildirirken, bu lafızları tefsir ederken yüzde yüz tefsiri budur şeklinde tefsir etmemişlerdir. Takrib babından tefsir etmişlerdir. Yani karşı tarafa yakınlaştırmak. Çünkü neden bu kaçınılmaz? Yani bugün sen ragbet ile recanın, yani ragbet, ve reca diye iki tane müfredat bir kelime gördüğün zaman bu iki müfredatın Kur'an'dan veya sünnetten nasar olduğunu bildiğin zaman e, bileceksin ki bunlar ayrı ayrı bir kere bunların manaları ama nedir bu ayrı? yani bu, bu fark nedir? Bunu bilmek için işte bu türlü takribi tefsillerin faydası var. Ancak bu takribi tefsiller yüzde yüz değildir. Mesela lügat kitaplarında gelen veya bazı alimlerin Zir, zikrettikleri bu tarifler yani takrip veya lazım babından tefsirlerdir. Yani takrip yani mevzu yakınlaştırma. Sana der ki reca budur. Tevekkül budur. Mesela muhabbet için derler ki meylül kalp Mesela sevgi için meylül kalp derler. Yani kalbin etmesi Kalbin işte talep ettiğin şeye etmesi Yani muhabbet. Bir arkadaşını seviyorsun. Allah için kalbin ne oluyor? Ona meyle diyor. Kalbin meyle diyor. Veya bir yemeği eme hoşuna gidiyor. Kalbin onu talep etmede ne yapıyor? Meyle diyor. Onu istiyor, Arzu ediyor. Ancak baktığın zaman meylül kalp bu şekilde tarif etmişlerdir meylül kalp muhabbeti. Meylül kalp diye tefsir etmişlerdir kalbin meyle etmesi. Ancak baktığın zaman kalbin meyli aslen sevginin bir neticesidir. Çünkü baktığın zaman muhabbet tamamiyle kalbin meyil etmesiyle başlamaz. Böyle yani mesela aşık olduğunu düşün birisine. Değil mi? Mesela bir kız aşık olduğunu düşün. Direkt kalbin ona meyledip bağlanmaz. Önce böyle bir yani seni karşı taraftan çeken bir şeyler olur. Böyle bir ufak kıvılcım diyoruz biz buna. Artık neyse. Sonra kalp belli bir süre sonra ona meyleder ve onu tamamıyla ister. Yani o yüzden meylül kalbe baktığın zaman kalbin meyletmesi bu aslında sevginin neyidir bir neticesidir. O yüzden baktığın zaman bak tam bir tarif olmadı bu sevgi için. Mesela şey kızmak için derler ki, Galayanu dem fil oruk. Yani mesela ehrişünete muharrifler der derler, anlatırlar mesela derler ki, işte Allah Azze ve Celle'nin siz kızma sıfatı veremezsiniz. Neden? E kızma nedir? Galayanu dem fil oruk. İşte kanın damarda kaynaması. İşte devam edersek kanın damarda kaynaması sonucu ortaya çıkan bir duygunun nedir? İsmidir. Halbuki baktığın zaman bu tarif, biz diyoruz ki bir kere bu Allah'ın kızması bizim kızmamıza benzemez. Bu bizim mevzumuzun dışında zaten. Konuşmuyoruz da ben başka bir noktasına dikkat çektirmek için bunu örnek verdim. Baktığın zaman halbuki galeyânü dem -ahi Yine kızmanın bir neticesidir. Yani kanın damarda kaynaması kızmanın tam bir tarifi değildir. Çünkü bazen insan e, böyle çok küçük, e, yani bir şeye kızar ama bu kızması çok böyle küçük bir kızmadır. Yani böyle onu hiddetlendirecek şekilde değildir. Yani böyle artık kanın damarda harekete geçip kaynamasını gerektirmez bazı kızmalar. Yani basit bir kızmadır, küçük kızmalardır bunlar. Yani dersin ki şu kalemi buraya bırak, adam oraya bırakmıştır. Bu da bir kızmadır belki yani sen... Yani kalp onu iter. İtici gelir onun o hareketi. Bu da bir kızmadır ama burada kan damarda kaynayıp harekete geçmemiştir. Yani bu tarif kızmanın bir neydir? Neticesidir. Tamam mı? Bunun gibi. <gülüyor> o yüzden diyoruz ki en güzel el maruf la yuharraf. Maruf olan şey bildirilmez. Ancak yine tekrar vurgu yapıyorum. Bu, bu tür lafızlar, müfredatlar bize Kur'an sünnette gelmişse evvelerin arasında da mutlak olarak fark var dedik. Mutlak olarak fark var dedik. E bu farkı da beyan etme adına alimler bu tefsirleri yapmışlardır. Ve baktığın zaman bu tefsirler Arap şahitlerinden alınmıştır. Yani şiirlerden atabiliyor muyum? Gerek cahiliye döneminde gerek cahiliyeden sonra Arap oğlu Arapların kullandığı bu fusha, hiç e, yabancıların dilinin karışmadığı, acemilerin dilinin karışmadığı, orijinal fasih dilde bu türlü kelimelerin arasındaki farklar alimler indinde bellidir. Bunlar bazen Kur'an ve sünnetten de istimbat edilir bu farklar. Bunlar maruftur. Tamam. O yüzden onu da beyan edelim. Hatta alimler, bu da yeri gelmişken söyleyelim, önemli... Biz anlatıyoruz işte rahbet bu demek reca, bu demek işte korku, bu demek işte kauf, haşya, rahbe. Bunların üçü nedir? Korku diye Türkçe'de belki mahallelerde tercüme ediler ama bunların arasında fark vardır. Yani Allah rahbet ettiklerini söylüyor, haşyet ettiklerini söylüyor ve kauf ettiklerini söylüyor. Ama Allah'ın üç, üç lafızla bize hitap etmesi yani bu üç lafızla bize hitap etmesi bir nastır nasıl olarak gelmiştir bize ve bu nastarlar arasında biz fark olduğunu biliyoruz. Ama nedir bu fark? İşte bu da işin dinmi boyutu. O yüzden alimler e, özel özel böyle değerli müfredatları içeren nastarı, yani bu nastar içindeki önemli müfredatları şerh eden, anlatan kitaplar da yazmışlardır. Mesela bunlardan bir tanesi İbnül Kayyim. İbnül Kayyim Mederci Serlik'in adı altında ki bu zühdle alakalı bir kitaptır. Mederci Selik'in adı altında Dev bir eser yazmıştır Hatta bu öyle bir eserdir ki Yani eh ehli Sünnet'e sünneti eden veya İbni Kayyım'a Mukalif eden hiçbir insan olmasın ki günümüzde Mutlaka o kitabı önem vermiştir O kitabı kütüphanesinde bulundurmuştur Hiçbir ilim talebesinin Kütüphanesinden eksik olmaması gereken Bir kitaptır ve alimlerin hiçbirisinin Kütüphanesi bundan hali olmaz O kitabın değerini İlme iştigal edenler çok iyi bilir ve bu kitap Türkçe'ye çevrilmiştir. Kalın üç cilt halinde şu şekilde. Ancak tavsiye eder miyim? Etmem yani. Ben etmem. Çünkü neden? Ağır bir kitap. Yani Türkçe anlaşılmıyor. Çünkü ilim talebesi belli bir temel alır ilimde vesaire. Yani güzel. Ha çok faydalanacağı yerler yok mu? Var o daire. Ama bazı noktalar kişiye ağır gelebilir. Ve Mederci Salik'in de hakikaten e, zikredilen bazı zühtlerle alakalı şeyler var İbn Kayyım'ın zikrettiği ama ne kadar Kur'an ve Sünnete uygun tartışılacak mevzular da var. Yani İbn Kayyım'ın medresesar ekinde yazdığı, söylediği bazı şeyler tam böyle bütün boyutuyla söylediği her şey kabul görmüş değil. Yani kabul görmediği, üzerine istidrak edildiği bazı mevzular da var. Bunun da sebebi Allahu Alem İbn Kayyım'ın bunu tasavvufi dönemlerinde yazmış olması. Ama kitap cümle olarak yani çoğu büyük bir kısmı hele şükür nete muvafakat etmiştir. Muvafakat ettiği yerlerde mükemmel bir noktadır. Yani mükemmel bir kitaplar elhamdülillah. Çok güzel bir kitap. Ancak dediğim gibi bazı noktalarda istidrak edilmiştir üzerine. Bu da her kitapta bulunur. Bu normaldir yani. Ama elim talebesinin kütüphanesinden hali olmaması lazım. Bunun çeşitli baskıları Arapçada mevcut zaten. En güzel baskısı Mektebeti Rüşt'ün, Rüşt Yayın Evi. Tabii Tabi bunlar Arap dilinde basılmıştır. Rüşt Yayın Evi'nin bastığı veya Tayba Yayın bastığı. Bunlar yurt dışındaki yayın evler. Bunlar güzeldir baskıları. Tahkik edilmiş, nuskalarına dikkat edilmiş. Yani bu önemli bir kitap. İlim talebesi herkese tavsiye ederim ama Türkçesinin çevrilmiş haliyle yani yine dileyen olsun güzeldir. Anlaşılacak, faydalanacak çok yer var ama genel olarak bilmiyorum yani tavsiye tam edemiyorum Allah daha e, tecrübeli bir ne sormak lazım da diyeceğim ama kitabın Türkçe'sine bakmışlar mı zannetmem yani kitabın Türkçe'sine bilmiyorum yani. yine keza bak mesela şunu tavsiye ederim yine İbnü İbn Teymiye Rahim Allah eee kitabı yazmıştı. İsmi Et Tuhfetul Irakiye fi'l A'mal'in Kalbiye şeklinde İbnü Taymiye'nin de kalp amelleriyle alakalı ve Guraba bunu bu kitabı kalp amelleri adı altında bastı bak bu kitabı tavsiye ederim. Çok e, değerli, önemli bir kitap İbnü Taymiye'nin yazdı. Guraba da bunu kalp amelleri adı altında bastı. Hatta yeni baskısını yaptı en son. Bu çok önemli bir kitap. Bunu tavsiye ederim. Kitabın orijinal ismi Et-Tuhvetü'l-Erakiye Fil-A'malil-Kalbiyye Bir kitabın ismi. Bunu gurabayınları kalp amelleri şeklinde bastı. bir teymiyede bunda çok düzeltir kalp amelleri. O yüzden bu kitabı tavsiye ederim. Güzeldir yani. <gülüyor> evet. O yüzden dediğim gibi bunlar ibareler önemli. Allah Azze ve Celle bize yani bu nasıl hitap ediyor ama sen hepsine korku dediğin zaman fark kalmaz. Sen hepsine korku dediğin zaman Allah onlar üstündeki Rablerinden korkarlar şeklinde bir ayet söyleyecek sana. Başka ayetle diyecek ki alimlerden şey Allah'tan sadece alimler korkar. E ne oldu? Yani açabiliyor musun yani? Halbuki bir tanesini kaf ibaresiyle Allah anlatmış. Bir tanesini haşye ibaresiyle Allah anlatmış. Ha başka bir yerde alim olmayan kullarına da haşye vermiş mi? Vermiş. Siyaksi başka göre bu bunun ayrımı bellidir ayrı ama aslen baktığınız zaman arasında fark var yani tamam aslen baktığınız zaman arasında ne var fark var innale ya kallaha min ibadihil ulame Allah'tan ancak alimler korkar sadece alimler korkar. nasıl sadece alimler yani, yani ne demek ha şeyi evet Allah'a hakikaten bilenler İlmi noktada bilenler aslen korkar. Haşye. Çünkü haşyenin manası hafftan ayrıdır. Yani Allah onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dediğinde hauf kelimesiyle korkma korkmayı ifade etmiştir. Ama Allah'tan sadece alimler korkar. Ayetini haşye ile ifade etmiştir. O yüzden zaten haşye ile hauf arasında fark var. Haşye daha çok bilerek korkmak. Havf ise e, o haşya'ya göre daha alt seviyededir. Evet, evet dediğimiz gibi Müsanif Rahim Allah ne dedi? Ve minhu ed-dua. Bunlardan bir tanesi nedir? Dua. vel khauf. Bunlardan bir tanesi el-khavf. Korkmak. Şimdi tabii korkunun kısımlarını alemler ayırıyor. Yani bunlar çok... İttirari ayrımlar değildir. Yani mecburi ayrımlar değildir ama işte terati bu ilmi babında. Yani ilmi taksimatlara bölüp mevzuyu fıkhetme babında alimler çeşitli taksimatlara gitmiştir. Yani şimdi mesela biz bir taksimat yapalım. Üçe bölelim ve dörde de bölebilirsin. Yani bu maruftur. Ve birbirine tedahüldür. Yani üçe de bölsen dörde de bölsen hatta iki de desin birbirini içerir. Birisinde olmayan diğerini kapsar zaten. O yüzden diyoruz ki Allahu Alim. Korkunun birinci kısmı tabi korku. ikincisi vacip olan korku. Yani tabii korku bizim bildiğimiz mesela aslandan korkmak gibi veya ateşten korkmak gibi. Bunlar tabii korkudur. Mesela Musa Aleyhisselam için Allah ne buyuruyor? Fesbaha fil medineti khaifan Şehirde korku içinde gözetleyerek sabahladı diyor. Yani bak Musa Aleyhisselam da korkmuş. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki fela takhafuhum ve kafuni, in kuntum Eğer mümin iseniz Onlardan değil, benden burada Buradaki korku tabii korkuyu kapsamaz. Yani tabii korku zaten insanın ee, tabiatında var. Bu yüzden tabii diyoruz biz. Yani fıtratında var. Senin fıtratında olan bir şeyi sen, Allah'ın senden istememesi diye bir şey söz konusu değil. Yani senden külli olarak istememesi söz konusu değil yani. Allah zaten kimseye çekemeyeceği yükünü yüklemez. Bu bir tabii korku. Bir de âlimlerin havful ibadet veya kafüs sır dedi. Yani ibadet korkusu. İşte bu işte ne hedilen korku. İbadet korkusu, sırri korku dediğimiz. Yani bu da zul ve tazimi içerir. Aksi. Ya. Yani hürmet göstermeyi, tazim etmeyi, tazim etmekle beraber karşında Boyun eğmeyi içerir. Yani hem onun önünde boyun eğeceksin Korkacaksın ve bununla beraber Aynı anda tazim edeceksin İşte ibadet budur Yani biz Allah'tan korkarız Korktuğumuz bu Allah Azze ve Celle'ye Aynı zamanda ne yaparız Tazim ederiz İşte bu ibadet korkusudur Yani sen belki bir zalimden korkarsın Ama o zalime tazim etmezsin Ama Senin ona, ondan korkman tazimle beraber olursa işte bu ibadet. Ama diyelim ki şimdi kişi babasından korkuyor. Aynı anda babasına tazim etmiyor mu? Ediyor. E bu ibadet olur mu olmaz? Çünkü babasına da korkusu ne? Geçen derslerde anlattık. Tabii korku. Tabii korku. Yani ama sen bugün mesela bir kişinin şeyhinden korkması biz bazı insanlar biliyoruz. Yani şeyhlerinden öyle bir korkuyorlar ki işte bu ibadet korkusudur. Yani çünkü neden? Şeyhini aynı anda seviyor, tazim ediyor ve bununla beraber korkuyor. Yani ondaki korku tabi korku değil. Çünkü onun cemaatine girmeden önce veya o şeyh'i görmeden önce, hiç tanımadan önce ondan korkmuyordu zaten. Cemaatine girmeyle beraber veya onu tanımayla beraber bunun tasarruf gücü olduğuna inandı ve bunun tabi korku dışında, tabi korku dışında buna bahşetilmiş bazı güçler var ve bu güçlerle zarar vere, fayda verebilir şeklinde inandığı için korkuyor. Ve bununla beraber tazim de var bunda. İşte o yüzden korkuda tabi olmayan korku ve tazim bunlar birleşirse işte ibadet korkusu budur yani. İbadet korkusu nedir? Budur. Evet. Bu da sadece Allah azze ve celle yapılır. Allah'tan başkasına bunu yapmak küfürdür. Yani mesela kim bugün kabirde yatan bir insan işte aman dikkat et evliyadır işte bizi çarpar. Hani bugün şu şey... E şu türlü yeminler görüyoruz. Adam diyor ki Allah çarpsın, Kur'an çarpsın, e diyor, peygamber çarpsın, evliya çarpsın. Değil mi? İşte bu evliya çarpsın neden diyor adam veya peygamber çarpsın neden diyor adam. E şimdi biliyor ki ta, tabii korkudan mı? Tabii korkudan değil. Bunun tasarruf gücü var kainatta bunun. Bu bize zarar verir. Yani bugün biz ince insanlar biliyoruz. Adam diyor ki Allah, Allah çarpsın diyor. Yalan söyleyebiliyor. Ama desen ki hadi şu evliyaya yemin et. Şu evliya üzerine yemin et desen etemez. Korkar. Mesela i̇şte bugün nice insanlar böyle vallahi billahi deyip yalan atan. Ama o adama desen ki işte bilmem İmam Rabbani üzerine yemin et veya Abdülkadir Geylan üzerine yemin et korkar. Bu çünkü Ebu tabi korku değil. Yani. Neden? E, çünkü sen belli bir isim verdiğin zaman adam direkt o isim ne olduğunu biliyor yani. Aman tamam bunlar tasarruf sahibi, kaynattı vesaire. Yani bir de bir de vacip korku var. Bu da zaten ibadet korkusunun aynısı. Yani Allah'tan korkma. Ya bu da zaten ibadet korkusu. Yani üç ha ayırmısın, ha ayırmamısın. Üçüncüsü vacip korku diyoruz. Bu da ne? işte Allah'ın bizden istediği korku. O yüzden Allah'tan korkman lazım. E o zaten neyin içinde var? Khawful ibadetin içinde var yani. Müsanef Rahimullah ne dedi? Bunlardan bir tanesi dedi ki dua. İki, i̇kincisi korku. Bunu taksimata böldük. Buna delil olarak şunu söylüyor diyor ki vadelilu vadelilu al kafu. taala. Yani korkunun delili şudur. Allah Azze ve Celle'nin şu kavuludur. Falate kafu hum wa kafuuni in kuntum muminin. Eğer müminsiniz, onlardan değil, benden korkun. Onlardan değil, benden korkun. Ve yine üçüncü kalbe male olarak korkudan sonra ve reca reca'yı da biz anlattık, değil mi? Bunun denini de söyleyelim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِيْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Kim Rabbine Rabbine Kavuşmayı Reca ediyorsa, salih amel işlesin, ibadetinde hiç kimseyi Rabbine ne yapmasın, şirk koşmasın. Şimdi baktığın zaman, akıb biz bu ibadet çeşitlerini saydık, dedik ki dua, bunun delilerini saydık geçen derste. Bugün dedik kafü, kafun e, da delili var. Dedik ki reca bak Raca da delili var. Yani Müslümanı sayıyor tek tek, bütün bu ibadet çeşitlerinin hepsinin delili var ve bunlar bu müellifin söylediği lafızlarla gelmiş. Mesela reca diyor ibadet çeşitlerinden. Bak delili burada. Hemen kana yarciuli ka rabbi. Kim Rabbine kavuşmayı reca ediyorsa. Hı? Felyamel amelen salihah. Salih amel işlesin. Bak dikkat et. Rağbet ediyorsa salih amel işlesin şeklinde gelmemiş. Çünkü rağbette ne dedik akhi zaten var? rağbette peşinde koşma var. Ragbette, reca'nın arasındaki farkı anlattığımızda. O yüzden diyor ki kim istiyorsa istemekle yetinmesin. Anlatabiliyor muyum? Bak ayeti nasıl anlıyorsun? Çünkü reca ne dedik? Reca ile rağbet arasında. Reca ne dedik? Ettama'ı dedik. Yani bir şeyi istemek. rağbet ise Yani muhabbetül usul ile şeyil mahbub dedik. Yani talep edilen şeye e, ulaşmayı sevmek Ve bu peşinden neye getirir dedik Ameli getirir Yani bir insan e, Canı bakkaldan bir şey istiyorsa Aklına bir şey gelmişse bakkalda satılan Onu istiyorsa istemesiyle yetinip evinde uzanıyorsa Bunun ismi recadır Ama ona, onu istedikten sonra Ona ulaşmak için evden çıkıp bakkala gidiyorsa Bunun ismi nedir Rabettir. Değil mi Rabettir. Bak burada o yüzden alimler nasıl ayetlerle istimbat ediyorlar ki hemen كَانَ يَرْجُوا لِيْقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine kavuşmayı Reca ederse Reca neydi? oturcan isteyeceksin sadece İşte Allah öyle yapmasın diyor Eğer reca ediyorsan salih amel işle Yani biz bu ayeti değil on kere de On bin kere de okusak belki bunları ne yapamayız? Bu istimbatları anlayabilir miyiz ahire? Bu Reca'nın bu manasını sen bu ayetten nereden çıkıştı? İşte alimler boşuna alim değil. Bu alimler boşuna alim değil. Yani boşuna adam rahmetle Reca arasında farklar ki işte bu oyun olsun veya ee işte sırf öyle bir şeyler anlatın diye anlatmış değil. Bunların hepsi Arap şahitlerinden, Arap dil edebiyatından, Kur'an sünnetten, naslardan istinbat edilmiş. Tamam mı? Sanki bu ayette ne demiş oluyor? Kim Rabbin'e karşı, Rabbin'e yaklaşmayı, yani Rabbin'e kavuşmayı reca ederse, yani istiyorsa, o bakkaldan bir şey istediği gibi isteyip de gitmediği gibi yapmasın. Bakkaldan canı bir şey isteyip de bakkala gitmeyip oturup bekleyerek bu şekilde yapmasın. Ayetten ne yapsın gitsin bakkala, yani hareket etsin. Kim Rabbine hoşuma istiyorsa bu istemekle yetinmeyecek. Feli amel amelen salih. Salih amel işlesin. Ama rağbette böyle değil. Akhir rağbetin içinde zaten ne var? He? Rağbetin içinde ne var zaten? İstediği şey var. Bak diyor ki onlar Rablerinden rahbet ve rağbet ile umarlar diyor. Bak, rahbet ve rağbet ile umarlar. Yani Allah'tan biz uyum, umuyormuşuz yani bizi överken Allah yani müminleri överken Allah müminleri överken nasıl övüyor biz nasıl övüyor yani o müminler nasıl Allah'tan istiyormuş? Rahbetle. çünkü rakbetin içinde ne var dedik? Amel var yani eğer amel olmasa zaten Allah onları över mi yani düşün bir tane fasını mı övecek yani veya veya kendisini hiç amel istem etmeyen Allah'tan cennetin veya cehennemden uzaklaşmayı isteyen bir insan. Hiçbir çaba göstermeyecek. Bu övülür mü ayet isyaklarında? Hiç övülmez. Ama bak Allah diyor ki onlar isterler nasıl? Ragbetle. Bak demek ki ragbetin içinde ne var? Amel var. Ama bak burada öyle demiyor. Burada ne diyor? Eğer sen reca ediyorsan salih amel işleyeceksin. Anladın mı? Ya ahi subhanallah. Yani var ya. Bak bunlar... Hakikaten çok tehlikeli şeyler. Yani kişiler yani en kötü, en şerli şey nedir biliyor musun? Bak bir ilim talebesi için. Ya buna ilim talebesi denmez zaten. Yani buna e, ilim, ilim talebesi olduğunu zanneden için. Yani bilmediğini bilmek. Bilmediğini bilmek çok önemli bir şey. Bilmediğini bilmemek kadar şer, şerli bir şey yok. Yani sen... Yani mesela atıyorum. Bugün atıyorsun, alıyorsun eline diyorsun ki bir mevzu. Yani evet ne var? bu Bukharda şöyle hadisler var. Ne var? İşte beş tane hadis var. İşte üstünde üç tane var. Şurada beş tane hadis var. Alıyorsun bu hadisleri. Diyorsun ki Fatih'e okunur imamın arkasında. Bitti. Artık tartışmaya mahal yok. Bu kesilmiştir. Kat'i bir sonuçtur. Buna mukave eden herkes sünneti mukave etmiştir. Yani ilim bu kadar basit. Bu kadar şey değil. İşte hanefiler e, sünnette, namazda atıyorum 20 yerde muhalefet etmişler. Yani böyle basit değil elim. E, Hanifilere göre de sen 20 yerde muhalefet etmişsin. Yani sen Bukhariye tamam. Senin elinde delil var. Yani buna kimse bir şey demiyor. Haniflerin de elinde delil var. Yani sen alırsın yani burada mevzu okunur mu okunmaz mı mevzusu? Değil. Ben usulü noktaya değiniyorum. Yoksa yoksa bana göre de okunur. Ama ben okunur derken Hanifilerin Hanifiler sünnette muhalefet etmiştir şeklinde inandığım için değil. Ben delillerden bunu anlamışım ama doğru olan Hanefiler de olabilir. Yani biz kat'i sonuçlar. Hatta bak aklıma gelmişken bir bekle bak. Bir yazı okuyacağım. Geçen aklıma gelmişken o yazıyı bir getireyim. Dur, şunu. Bak getirdim şunu. Şimdi bu fotokopi çektim. Bunu Geçen bir arkadaşla bir yerde oturuyoruz. Öyle muhabbet açıldı falan. Bir tane kitap vardı. Kitabın üzerinde yazar ismi yok veya yeni bir ismi yok. Ama basılmış. Bilmiyorum kimin. Namazla alakalı bir kitap yazmış. Buraya okuduğu, yani vallahi o kadar şoka girdim, o kadar ya insan çok buğz ediyor biliyor musun? Yani çok bu Ehl-i Sünnet'i yanlış tanıtan bir şey, bir yaklaşım. Yani insanlar Ehl-i Sünnet'i böyle tanıması yani bir insan tutup kendi başına dese ki bak ben böyle inanıyorum. Ama kendisini Selefe nispet etmese. Anlatabiliyor muyum? Mesih İmamlarına nispet etmese. Dese ki ben böyle inanıyorum. Benim için tabi'in tabi'in tabi'in selef diye bir kavram yok. Ben Müslümanım sadece desin. Kendini birilerine nispet etmesin. Tamam Birilerine nispet etmesin. Yani ne yaparsa yapsın. Ne hali varsa görsün. Ama yani kendilerini birilerine nispet ediyorsa bu insan ve o, o nispet ettiği gibi düşünmüyorsa o adamın yaptığı bütün yanlış kime o nispet ettiği şeye e, atfedilecektir. Yani bunlar hoş değil. Yani bak Böyle, şimdi bu adam tutmuş Fatiha ile alakalı bir sürü naz saymış. Tamam Ondan sonra işte demiş ki Fatiha'yı okumayan namaz yoktur vesaire bir sürü. Şu en son diyor ki sahabelerden, şimdi bunu bilmiyorum yazarı da yok üzerinde, bir yayın evi de yok. Bunu birileri basmış bilmiyorum kim. Bu sayfayı fotokopi çektim ben arkadaşlar. Diyor ki sahabelerden ve tabiinden ilim ehlinin ekserisinin ameli bu hadisler üzeredir Yani Fatiha okunmasına dair. Sahabelerden Ömer bin el Ali bin Ebi Talib, Ayşe bint Ebi Bekir, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Mesud, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b, Ubey bin's-Samit, Abdullah bin Amr radıyallahu anh, ve daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahabe vardır ki onları rivayetleri ile Fatiha hakkındaki risalemizde onları yani bu diğer sahabeleri vesaire Onları rivayetleri ile Fatiha hakkındaki risalemizde zikrettik. Demek bunlar Fatiha hakkında da bir risale yazmışlar. Bilmiyorum tabii ki. Sonra mezhep imamlarından diyor. Maliki bunu Enes, Abdullah bin Mübarek, Şafii, Ahmet ve İshak. imamın arkasında Fatiha'nın okunacağı görüşündedirler. Hatta hadis imamlarından Buhari ve Beyhaki kitaplarındaki hadislerle ittifak e, ha, iktifa etmeyerek bu mevzuda müstakil bir birer risale yazmışlardır. Bu risalelerin ilki de Pakistan'da basılmıştır. Hanefilerden Umdetül Kari sahibi aynı diyor ki arkadaşlarımızdan yani eshabımızdan, arkadaşlarımızdan bazıları ihtiyaten bütün namazlarda Fatihanın okunmasını hoş görmüşlerdir. Bazıları da sadece sırrı olan namazlarda okunacağı görüşündedirler. Bu Hanifi alimidir aynı onu da nakletmiş. Hidaye Hidaye Hidaye Hanefi kitaplarından diyor ki Hidaye sahibinin Nakdettiklerine göre Ebu Hanife'nin talebelerinden Muhammed İbnül Hasan, Muhammed İbnül Hasen el-Şeybani de imamın arkasında sırrı olan namazlarda Fatiha'nın okunacağına dair rivayet vardır. Şimdi bak buraya kadar hiçbir sorun yok. Tamam bu bir ilmi nedir bahs araştırma? Koymuş adam delillerini koymuş kendine göre işte mezheplerden şöyle diyenler var. Şimdi bak akıyım. Bundan sonrası diyor ki bu hadis-i şerifler Fatiha'nın namazının rükunlerinden bir rükün olduğuna değildir. Buraya kadar da bir sorun yok. Tamam. E adam böyle inanıyor. rükün olarak inanıyor. Tamam. Hiç sana bir şey diyemez. Serefin görüşüdür. ihtilaflı mevzudur. Bu ihtilaf olması da bizim için rahmettir. Sen bu rahmetten bir kısmını almışsın. Devam ediyoruz. Ve hadis umumi ifadesiyle münferiden ve me'mum olarak yani imama uyan olarak. Yani münferi tek olarak ve me'mum da bu demek. imama uyan demek. Ve me'mum olarak Namaz kılan her kişiye şamildir. Her kişiyi kapsar bu rivayetler diyor. Tamam bu da Seleften bir görüş zaten. Nedir? Sen sırrı da olsa, açık nam cehri namaz da olsa, imamın arkasında olsan Fatih'i okuyacaksın, tek tek kılsan, kılsan Fatih'i okuyacaksın. Tamam. Bu bir görüş. Bunu almışsın. Şimdi bak, bundan sonrası işte ahi bundan sonrası Selef'in menhecinde yok. Şimdi birazdan okuyacağım. Bundan sonrası Selef'in menhecinde yok. Böyle bir ilim talebeliği olmaz. Böyle bir fıkha ilme bakış açısı yoktur Tarihte böyle bir şey bilinmiyor Yani diyor ki Hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi Meselenin münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur Yani Münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur Yani münakaşayı bitirdim Yani 1400 sene Binlerce alim geldi bu münakaşayı bitiremediler Bugün 1400 sene sonra Bu kitap bu münakaşayı bitirdi Bu rivayetlerin Hiçbirini onlar bilmiyordu Hiçbiri bilmiyordu. O yüzden böyle münakaşa yaptılar tarih boyunca. Kimse kimse ispatlayamadı ama bu adam bütün dünyayı ispatlıyor işte. Yani münakaşanın bitirdi. Münakaşa bitti bununla. Hadis-i şeriflerde görüldüğü gibi hadis-i şeriflerde de görüldüğü gibi meselenin münakaşa götürecek hiçbir tarafı yoktur. Zira sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklettikleri yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani biraz çok şey hatası var, imla hatası var da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden naklettikleri ve kendilerini nasıl anlayıp amel edişleri yukarıda zikredildi. Bugün, bak bugün gibi açık nasların karşısında daha hala tasip göstererek itirazda bulunmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine imam eden kişiye yaraşmasa gerek. Yani bu bütün... İmamın arkasında Olsan okumayabilirsin diyen Bütün alimlere taan etmektir işte bu cümle Bütün alimleri küçük görmek Taasubla yani İbni Teymiye şu an taasub ehli Neden? Çünkü İbni Teymiye sesli namazlarda okum Okumuyor Elbani taasub ehli Neden? Sesli namazlarda Okumuyor Ne bileyim İmam aynı tasu ehli sesli namazlarda o. şey Sesli de olsa Sesli de olsa okumuyor Yine Ebu Hanife'nin bir sürü ashabı var Alim insanı bunların hepsi taasub ehli Neyse devam ediyorum. Bugün gibi açık masların karşısında daha hala tasavvuf göstererek itirazda bulunmak Resullah'a kendisine iman eden edinen kişi yarışmasa gerek. gerek. Onların bakış açısıyla da sen Resullah'a ümmet olmaya yakış bu sözüyle yani bu kişi kimse ya kişiler veya kim bunun yaptığı bu menheç Resullah'ın menhecinde yok yani. Adam bundan habersiz. Bu menheç böyle bir menheç yok yani Resullah'ın menhecinde. Ma azalik diyor mazalik Ma bununla beraber demek. Mazalik Ma mezhep ulemasından bazı içtihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek bak görüyor musun? Yani bak. Şimdi bu menheçte bu tip insanlar mesela ümmetin önüne dese ki ben böyle yani kendi ehlini sünnete nispet etmesi veya selefin menhecine nispet etmesi kimse bir şey demez. Ya dersin ki bu da zaten kendi başına bir fırkadır. Yani Mu'tezile var, Cehmiye var, Zahiriye var, işte İbni Hazm. Yani böyle bir fırkadır dersin, seni ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bak geçen bir yazı daha gördüm. Arkadaş bana atmış link olarak bir tıkladım. Baktım önüme bir internet sayfası açıldı. Ebu Bekir Sifil. Diyor ki işte bu selefiler, bak adam vallahi billahi bizi, bizim akidemizi, bizim alimlerimizin akidesini bizden daha iyi biliyor. Bizim akidemizi bizden daha iyi biliyor. Vallahi bak. Diyor ki bir, bir eski tip selefiler vardır. Gerçek işte eski tip selefiler vardır. Bir de günümüz selefileri vardır. Aralarındaki fark taklidi kabul edenler ve taklidi kabul etmeyenler. Günümüzdekiler taklidi kabul etmeyenler. Yani böyle bir selefi yoktur diyor. Bu sonradan çıkmış bir selefi. Doğru adam bak ne kadar iyi biliyor. Diyor ki halbuki bunların takip ettiği imamlara dönsen taklidi birçok noktada kabul ederler. Adam daha iyi Sonra getiriyor işte İbn İbni Teymi'den taklidi daha iyi şeyler. Diğer İbni Kayım'dan vesaire. Yani adama bak ya. Yani bak biz ama nasıl tanıtmışız insanlara? E, olmuyor işte. Ahi, çok. E, tabii ki bu insanlar artık gelecekler, bizle dalga geçecekler. Bunlara bak işte bin sonra çıkmış yeni. E, tabii ki böyle diyecekler adamlar. Neyse diyor ki bununla beraber mezhep ulemasından bazısı iştahat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek bu, bu laf olur mu ya yani mezheb ulemasından bazısı içtihat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek sahih deli sahih delile ve bununla amel eden ilim ehline muhalefet etmişlerdir. Ona göre de sen muhalefet ettin. Muhalefet edenlerden bazısı Fatiha'nın sadece imamın arkasında sırrı olan namazlarda okunacağına ka, okunacağına kâildir. Söylendi. Yani bu, bu laf bir kere i̇bn Teymiye ve onun gibi düşünen işte Elbani var vesaire. Birçok alimi var yani. Geçmişten, mutahhirlerden mütekadimlerden. Bazısı da sırrı ve cehri, bu da hanefi i Mezhabin, hepsini çöpe attı. İmamın arkasında kılınan namazların hiçbirisinde okunmayacağına kâildirler. Biz burada nasıl ve ne şekilde ihtilaf edildiğini anlatacak değiliz. Bize düşen nasları serd etmekti. Bu mevzuda fazla malumat isteyen Fatih hakkındaki Risale'mize müracaat edebildi. E i̇şte Türkiye'de de selefilik böyle işte. Böyle bir gariba. Ne diyebileceksin ki? Yani ben bunu neden okudum? Bak. Bütün bu tür söylemlerin hiçbirisi Bak mesela şöyle bir şey. da sen diyelim ki bir ders halkasında oturuyorsun. Böyle aklı başında, alim, tamam mı? Böyle oturaklı bir ders halkasında otursan, böyle bir söz sarf etsen, istersen dil bu adam 8-10 tane delil almış, dil bunu bin tane Fatiha ile alakalı delil al. Elinde delil olsun. Bu türlü telaffuzlar zikredildiğin zaman ya önemli bir uyarı alırsın ya da artık o yakın kendi şeyine kalmış insafına. Kendi düşüncesine, o anki düşüncesine kal. Ya da ders halkısından atılırsın. Ya ders halkından atılırsın ve bir daha da alınmazsın. Ve böyle, böyle insanlar da bu tip olaylar da yaşandı surutta. Hatta bazıları var. Üniversiteden atıldı bu türlü söylemlerinden dolayı. Yani duyduk yani bunları. insanlarda. Yani böyle bu tip şeyler Selef'in menhecine ters akıyor. Bunlar Selef'i yanlış tanıtıyor. İnsanlar Hakikaten bizden artık nefret etmeye başlıyorlar. Yani siz nesiniz diyorlar ya. Siz yani nereden çıktınız, nereden türediniz? Doğru bir laf ya. Yani. nereden türedik biz? Bir geçmişimiz var mı? Hani bir alimimiz var mı bizim geçmişte? Yani böyle bak birisi tamam alimler çıkmış mı demiş ki şu şurada mukaleve ediyor, şu şurada hata yapmış. Yok mu böyle alimler birbirlerine var? Ya onlar iştahat edecekler. Değil mi? İştahat eder. Tutar karşı tarafa karşı görüşünü beyan eder. Ama ben kimim? Ben işte mı edeceğim? Tartışmayı bitirdim. Bütün bu şeyi kapattım. Kapıyı kapattım. Artık tartışmaya mı hal yok? Bu saatten sonra mukalefet eden benim bu söylediklerimi Allah'a etmiştir Mukalefet eden peygamber. E benim elimde hadis var işte fatihası olmayanın namazı yoktur. Ya kimse bu hadisleri inkar etmiyor. Ama ilim bu kadar basit değil. Bak görüyorsun yani deminden beri okuyoruz. Alimler hangi ayetlerden nasıl istimbahat ediyorlar? O senin gibi düz bir mantıkla bakmıyor ki rivayetlere. Yani Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Bir Hanifi de der ki emaneti olmayanın imanı yoktur. E şimdi sen emaneti yok, yoksa imanın yok mu ahire? E var. O zaman diyor ki bak Fatiha olmayanın da namazın da var. Yani. E yok işte bilmem sabah namazı hadisi var Resulullah arkamda okuyun dedi. E tamam umumdur. Kemaliyet delalet eder. İmamın kıraatı sizin için kıraattır de. Bu kemaliyet delalet edeni ne yapar? Bu umumu ne yapar? Haslaştırır. O zaman imamın arkasında Fatih'e okuyun lafsı okusanız kemaliyete delalet eder mevzu ortaya çıkar. Al sana Fatih'e okumak şart değil. Al bir hanifi de böyle yaklaşır. Yani herkesin birbirinin deliline karşı cevabı var. O yüzden biz şunu her zaman beyan ediyoruz. Yani bir insan tutsun bir görüşü bir alsın kendi delilleriyle de biliyorsa amel etsin ama bu görüş ihtilaflıysa ve, ihtilafın, ve ihtilaflı bu mevzu fıkhi mevzuysa ve ihtilafın sahipleri selef tarafından ehl-i sünnet içindeyse veya ehl-i sünnetin kabul ettiği fukahalar içindeyse ve iki taraftan bir tanesi şahs kalmamışsa hiçbir şekilde kat'i bir tercih söz konusu olmaz. O da doğru olabilir o da doğru olabilir. En böyle bildiğin mevzu bile olsun. Hı? En, bildiğin, en bildiğin bir mevzu bile olsun kadına değmek abdesti bozar mı bozmaz mı? Kat'i bir tercih yoktur dinde. Böyle bir böyle bir mantık, ilim mantığı yok. E yok işte Resulullah hanımlarında ya ona şimdi bu türlü şeylerle yaklaşmak. Yani bir insan bu türlü şeyler yakla yaklaşıyorsa yani sen diyorsun ki kat'i tercih söz konusu yok ya işte şöyle hadis var şu. İşte bu neye benzer Bilmiyorum, adamın elinde yani ilmi malumatları anlamada, nasları anlamada sadece nas'ın zahirini okumaktan başka hiçbir malzeme yok adamın elinde. Bu ne delil? Yani hiçbir malzeme okumamış. Yani bir Arap diline hakim değil, fıkıh usulüne hakim değil. Anlatabiliyor muyum? Yani alimlerin fehmiyle anlamamış bu mevzuyu. Direkt o yüzden onu koyabiliyor. Başka zaten hiçbir şey söyleyemiyor. Her itiraz ettiğinde ya bak böyle bir hadis var. Öyle bir hadis var da yani al böyle bir ayet de var ama sen bu ayetleri bin kere de okusan rahmetlere cayı anlayamazsın işte. Bak bu türlü kitapları yazanlar veya bu türlü insanlardan istediğini gel otur, konuş. Bir akidevi bir mevzu, bir böyle ayet hakkında istimbar hiçbirini bilmezler, bunların hiçbirini anlamazlar. Bizim bu derslerde uçulü selase var ya, bu basit gördükleri adam belki çok basit işte biz daha bunu dün biliyorduk diye hayatında eline almamıştır belki bu üç esası. Ama gel oku en basit meseleleri sor üç esası da bilmezler. Ve bunları müşahede ettik, bilmezler. Neden? E, düz mantıklı oku ya adam, nereden bilecek Reca ile rahmet arasındaki bir fark. Bu kadarından hadis yok ki bilsin. <gülüyor> bu kadar da hadis yok ki bilsin. Müslinde de yok. Dar-ı bakalım belki vardır. Orada da yok ama maalesef. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden ilim bu kadar basit değil. Sen bir Hanife'ye edersin, Fatiha'sı olmayan namazı yoktu. Bu bir delildir. Güçlü bir delildir. De. Ama işte tamam bu kat'i olayı kestik bitirdik. Bütün Hanifiler burada batıl sünnete muhafet. Böyle bir şey yok. Hanife birisi de gelir der ki emaneti olmayanın da imanı yoktur. İman yoktur diyor musun? Diyemiyorsun. E ben de o zaman namazı yoktur diyemiyorum. E bizim bu sefer hemen ikinci delille Şimdi çürüttü ya adam bir şekilde senin delilini. Hemen ikinci delille Ama işte sabah namazında Resulullah demedi mi işte e, arkasında birileri okuyordu. Onun kıraatı kendisine ağır geldi. Umulur ki siz imamın arkasında okuyorsunuz dedi. Onlar da evet ya Resulullah dediler. Böyle yapmayın sadece Fatiha'yı okuyun falan. E tamam zaten Hanifi ne diyor? Demin oku Bak demin bu adamın yazdığı Risale'de de mevcut. Ne diyor bu Hanifiler? İmamın sustuğu yerlerde okuyabilirsin vesaire. E şimdi diyor ki bu nerede varid oldu bu Resulullah'ın bu söylediği sabah namazı. Sabah namazı ne? Sesli namaz. Hani filmin ona da cevabı var. İmamın kıraatı sizin için kıraattır. Yok mu böyle bir hadis? Var. Ha, i̇mamın kıraati bizim için kıraat ise Resulullah da imamın arkasında sadece Fatiha'yı yani Fatiha'yı okumaya izin vermese, o zaman Resulullah'ın o verdiği bir amel sözü var. Bir de imamın kıraati sizin için kıraattır var. Ben bunları cem ettiğimde ne anlıyorum? İmamın kıraati bizim için kıraattır. Bu işin kemaliyet noktasıdır. Çünkü nas var hakkında? Yani arkamda okuyun diyor ya Resulullah. Sabah namazındaki rivayet o sabah namazındaki o rivayeti biliyorsun. Fatiha'yı okuyun diyor. Yani başka bir şey okumayın. Fatiha'yı okuyun diyor. E bu bir rivayettir. İmamın kıraati sizin için kıraattır. Birisi der ki bu imamın kıraati sizin için kıraattır, umumdur. Bu sabah namazında gelen hadis husustur. E, umum hus, yani, e, husus yani husus umumuna yaptı burada taksis ettilersin. Birisi böyle bakar, Hanefiler de şöyle bakar. Hayır. Fatiha e okumak için kemaliyet kısmıdır. Hı? Okumamak da işte caiz olan kısmıdır. Nasları birlikteğinde böyle gelir. Yani bu da bir bakış açısıdır. Her, bu tartışılır. Fıkıh'ta da zaten okuyoruz fıkıh. Bunu tartışacağız. Bunda bir sorun yok. Çünkü zaten Yoktur kısmı, yani yoktur kısmı iki şekilde veya üç şekilde anlaşılır Arap, Arap dilinde. Ama insanlar bunlara hakim olmadıktan sonra işi kat'i görür. Kendisine mukavele eden herkes Allah'a mukavele ediyor gibi görür. Yani yoktur kısmından iki şey anlaşılır. Bir, o şeyin sıhhati yoktur. İki, o şeyin kemali yoktur. Üç, varlığı yoktur. Mesela Allah'tan başka hak ilah yoktur dediğinde... Hak ilah vardır ama kamil yoktur mu şeklinde? Yoksa hakikaten hak ilah yoktur mu şeklinde? Hak ilah yoktur şeklinde. Bak burada neyi? nefyettin? ettin. Tamamıyla varlığı nefret ettin. Bu bir bakış açısıdır. Bir de şöyle var. Diyorsun ki emaneti olmayan imanı yoktur. Yani nasıl imanı yoktur? Yani kamil imanı yoktur. E şimdi bu Fatiha'nın namazında ile alakalı Fatiha'sı olmayan namaz yoktur. Hangisini alacağım? Değil mi? Yani alakulli hal mevzular, bunlar tartışmalı. Yani bunlar bu kadar böyle kat'i sonuçlar değil. Yani ümmetin önüne böyle usul şeklinde konulmaz bunlar. Bunlar serefin menajine ters. Bunlar zarar veriyor ehli sünnete. Bu türlü söylemler zarar veriyor. O yüzden hangi mevzu aklına gelir sahi? Eğer mevzu ihtilaflıysa tabi fıkhi. Fıkhi bilmemiz. Bak kayıtlar bir. Fıkhi bir mevzu olacak. İhtilaflı olursa sonuç kat'idir. Fıkhi bir mevzu ve bu fıkhi mevzuda ihtilaf edilmişse ehl-i sünnet arasında veya ehl-i sünnetin kabul gördüğü fıkıhta fakih insanlar arasında ihtilaflı ise bu mevzu ve ihtilafın sahipleri yani ihtilaf güçlü ise, ihtilafın sahipleri hakikaten çok kişilerse yani şahs kalmamış birileri bu şekilde ise kat'i bir tercih yoktur. İstediğin kadar elinde delil olsun. Sen onunla alım edersin. Dersin ki ben bu karşı görüşü bu delillerin muhalifine görüyorum. Ama bu benim, ben bunu böyle anladığım için muhalif görüyorum. Yoksa hakikaten dinde bu tamamıyla dinin tersi nedir şeklinde gördüğüm için değil. Yani kat'i bir tercih yok. Için bir tercih yaparsın? Ama bu yani mesela bundan işte bir zaman önce böyle işte bir sene mi artık her neyse bir tane kardeş vardı bana dedi ki ya işte sen herhalde kadına değerek değdiğin için abdest almak olarak görüyorsun ki çünkü diyor ben senin bir amelini gördüm yaptığım bir şeyi gördüm oradan şunu anladım ki sen e, kadına değdiğin zaman abdestini abdestini bozuyormuş senin o hareketinden bir hareketimi görmüş benim artık bir kadına değmek üzere miymişim yolda giderken belki de böyle, yani o önemli değil. Ben diyor senin bir hareketinden şunu anladım. Sen diyor çekindin birden diyor. O yüzden ben anladım ki diyor sen kadına değdiğin zaman abdestin bozuluyor. Bak ben ona söylemedim buradaki görüşümü. Şimdi de söylemeyeceğim. İşlediğimi zaman olur. Ben dedim ki yani sen niçin için bunu söylüyorsun ki? Ah ya? Niçin bunu söylüyorsun? Bu mu yani? İlim bu mu? Yani Evet görüyorsam ne olmuş? Ne olmuş yani? Ya işte peygambere muhalefet ediyor. İmam Şafii görsem peygambere muhalefet etti. Böyle basit değil ki ilim. Böyle basit değil. Yani bu bu insanlar samimi değiller miydi? Bir sürü rivayeti gördükleri halde. Senden farklı amel ettiler. Ya senden farklı amel ettiler. Bu rivayetleri bildi. Hani mesela insanların şöyle bir bahanesi var. Ya o rivayetleri görmemişlerdir, bazılarına ulaşmamış. Tamam o ihtilafın bir sebebidir. Yanlış anlamanın belki bir sebebidir. Ama öyle de değil. Biz bu rivayetlerin, senin bu serdettiğin rivayetlerin hepsini bildiği halde senden farklı amel eden bir sürü yarim biliyoruz yani. E neden farklı amel ediyorlar? Onlara göre de sen farklı amel ediyorsun. Onun da bakış açısına göre sen nasıl anlayamamışsın. İlla rivayeti bilmek, onu o şekilde anlamak demek değildir. Bir mevzuyu anlamak için... Yani bir kelimenin içinde birden fazla mana var. Nereden bileceksin hangisi? E bu güçlü bir ilimden sonra, uzun bahislerden, araştırmalardan sonra elde edilecek bir ilimdir yani. O yüzden yani bil ki bu türlü söylemleri söyleyen kişiler alemlerin dizinin dibinde oturmamış. Yani il ilmin kokusunu alan, fıkhın kokusunu alan insanlardan bu tür cümleler sadır olmaz. Anladın tabii. Biz ilk derste de, fıkhın ilk derslerinde de anlattık. İhtilafı bilmeyen ihtilafı bilmeyen bir insan fakih olamaz. İhtilafı bilmeyen insandan fetva alınamaz. Alınmaz. Fetva veremez. Fetva verme ehli olamaz zaten o insan. Anlatabiliyor muyum? E sen şimdi ihtilafı bilmezsen e tabi zannedeceksin ki Fatiha'yı okumak kat'i bir görüştür. E i̇htilafı bilmezsen e ne? Kimse sana karşı çıkmamış ki. Hiç kimse sana karşı çıkmamış Bak bir şey anlatacağım. Başımdan geçen bir kıssa. İşte geçmişte ufakken yıllarca şey yaptık. işte, kickbox, kungfu yaptım ben de. Yıllarca yani. Yani 7-8 yaşından belki 16-17 yaşına kadar. O kadar uzun yaptım. Ve bir tane arkadaş vardı. Yıllarca benle takip etti. Ama bizim hocanın bir şeyi vardı. Mesela kungfu döneminde. Bir kungfu var. Kungfu'ya gittik bir sünki Sonra kickbox'a gittik. Bu Kung Fu döneminde onu söylüyorum. Bir arkadaş vardı bizim Özgür diye. Çok iyiydi maşallah. Yani böyle sporda. Başka birisi de vardı. Şeydi yani hoca bizi turnuva yaptırmıyordu pek aramızda. Sadece böyle karşılıklı spor yaptırıyordu. Ama bir turnuva yaptırmıyordu. Bir ara turnuva yaptırmak istedi. O turnuva yaptıracağı döneme kadar birileri vardı. Zannediyorlardı ki bu kursta en iyi benim. Yani sen hiç bir kişinin insanın karşısına çıkmasan en iyi kendin zannedersin bu normal. Vallahi bu Özgür denen arkadaş var ya. Yani. <gülüyor> bir yaptı çocuğu. Yani yani bu da buna benzer. Sen akı hiç sana mukave eden bir insan güçlü bir ilim alimle oturmadığın için zannedersin ki bu kadar basit bitirsin. Ya da öyle güçlü Hanefiler Şafiler var bir otur bak karşısına. Adam iki parmağında böyle çevirir seni yani böyle tezbih gibi. O kadar alim o kadar alim bir insan yani. Hadi diyelim ki adam senin getirdiğin Fatiha olarak bakma, başka mevzular bak. Getirdiğin ri, mevzunun ricallerini tartış. Nasıl başlatacaksın? Ricallerini tartış. Sen ne yapacaksın? Hadi dedi ki sen bir ke bir hadis daha getir. Dedin ki o hadis senin anladığın gibi değil. Gerçek manası şu. Çünkü şu kelime şu manaya geliyor. Şu i'rab, şu meful, şu fail olduğu için şu bilmem şöyle olduğu için şu nasıl konuşacaksın adamla? Ya bu kadar basit değil elim yani. Evet. Ala kulli hal Ayetimize dönüyoruz. Reca dedi müellif. Hemen bitiriyoruz dersin inşallah. Femen kâne yercu lika'a rabbihi fel yâmel amelen sâlihan ve lâ yüşrek bi'ibâdeti rabbihi ahada. Kim Rabbine karşılaşmayı ne yapıyorsa? Umuyorsa. rica ediyorsa. Reca ediyorsa. Salih amel işlesin. Ve la yuşrik bi'ibayete rabbihi ahada. Alinler diyor ki bakın burada dikkat edilen bir nokta var ayette. Nedir ahi? Bak şimdi. İbadetin iki rüknü var. İbadetin iki rüknü nedir? Birincisi ihlas. Hı? İkincisi amelin salih olması. Bu salih de neyle olur? Mütabaat. Yani peygambere mütaba, ittiba ve ihlas. Yani bir amelde şu iki rüküm birleşirse o amel yüzde yüz Allah katında sahihtir. Ama tabi bu iki rükünün de rükün olarak kabul edilmesi de Allah katında olduğu için sen bu amele diyemiyorsun bir insanın şu, şu ameli sahihtir. Anlatabiliyor musun? Şu ameli sen. Peygamber hariç Peygamber dersin bunun yaptığı şu amel Allah katında kesin kabul. Çünkü Peygamber bir buna bir işlemez. İki riyadan veya herhangi bir şeyden dolayı yapma. Sadece Allah askılar. Şirk O yüzden iki şeyi vardır ibadetin rükünü Birincisi ihlas, ikincisi mütabaat. Yani mesela Mekkeli müşriklerin bazı amellerinde ihlas vardı. Ama ne, var, ne yoktu? Mütabaat yoktu. Bazılarında mütabaat vardı hatta. Yani bir ibadet şekli var. Evet o dinde var. Ama onu onda ne yoktu? İhlas yoktu. Putları ona ortak koşarlardı mesela gibi. Bundan dolayı eğer iki rüküm bulunursa bu iki rükün nedir? Amel ne yapar? sahi yapar. Bu ayetle buna delildir. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, he, salih amel işlesin. Bak bu mütabaat kısmı. Amel salih amel de ancak Resulullah'a tabi olmakta olur. Çünkü men amel amilen, men amile amelen leysa alayhi emruna fehuled. Men amel amilan, men amile amelen feleysa alayhi emruna fehuled. Kim bir amel işlerse ve o amel hakkında bizim bir emrimiz yoksa o dondur. Bu salih amel kısmı. وَلَا bir بِيْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَى Rabbini hiç kimseyi, ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasın kısmı da ne? İhlas kısmı. Tamam. Önümüzdeki dersten itibaren inşallah e, ne var? Yine Reca'ya döneceğiz. Çünkü Reca vesaire bunları ilk anlattığımızda delillerini zikretmeden anlattık. Reca ile birlikte kaldığımız yerden delili ile birlikte. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'u alim ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve sohbihi acımayın.